Manastır İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna, Seçil Türkkan ve Yağmur Yıldırım Teçik Radyo burası ve e, Manastır programının ilkini izliyorsunuz burada şimdi. Ben Seçil Çıkkan. İyi ki sen de. Yağmur Yıldırım bence. Ve kalabalık bir, bir gördüğünüz <gülüyor> gibi ama bu kadarla da kalmıyoruz elbette. Evet. Devamımız da var şimdi burada stüdyoda. Aslında tam da stüdyo dememek lazım ama ben odasında yaptığımızı söylemek <gülüyor> isterim bu kaydı. Olkan Aslan'la birlikteyiz ve Merve, Elveren, Bizdeler. Hoş Bizim geldiniz. Dikkatler. Hoş, Hoş geldiniz. Evet, Manastır'ı değerlendireceğimiz bir dizi programın ilk yayınında bir tür girizgah aslında sohbeti yapmak istiyor sizlere. Merve Salt'ın program araştırmalar bölüm kısmından diyelim, ofisinden. Volkan da şu anda online olarak yani Çelimiç olarak ulaşılabilir Manastır Sözlü Tarih Projesi'nin içeriğini oluştur oluşturmuş. Ee, dostumuz. Ellerinize sağlık öncelikle. Ee, ama bitmiş bir iş gibi de konuşmamak lazım evet. galiba monastırı. <gülüyor> bu senenin başında erişime açılmış evet. e, olsa da halen katkıları açık. Biraz aslında bu programın esprisi de olacak. Sizinle nedirsek teması e, halinde olduğumuz e, olduğumuz müddetçe hem mülakatları daha genişleteceğiz. Yeni perspektifler açmaya çalışacağız. Yani bir tür Dinleyicilerin rahatlıkla erişebileceği web sitesine de nasıl diyelim yeni içerikte umarız bu program içinde çıkacak. Lakin Manastır neye denk gelir, nereye denk gelir, nasıl dikkatinizi çekti Merve? Belki Salt'ın genel programı açısından geçen sene başlatıldı ama bir ee, ardı var yani. Evet, çok uzun bir süreci var aslında Manastır'ın. 2015 yılında Salt Beyoğlu ve Salt Galata'da nereden geldik buraya sergisi açıldı.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 bir varlık mı yani? Daha zor değil. Ee, ayrı şanlık gibi. Bir stüdyo kullanımı aslında. Anamayaca stüdyo tutmak içeride. Atölye tutabilmek. Ee, hı hı. E, Bilal gibi yani bunlar kıyaslanabilir ki mekan tabii ki de değil ama e, içeri girip e, birlikte zaman geçirdiğim bir yer çokça değil. Hı hı. E, atölye tutanların atölyelerinde sonradan belki içeride zamanla gelen e, dans gruplarıyla, tiyatrolarla daha interaktif hale gelen ama hı hı.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 Bunun bir web sitesine dönüşmesinin fikri o zaman çıktı. Çünkü arşiv yokluğu diye bir durum var. Yani arşivsel malzeme bulmak, görsel malzeme bulmak Hı -hı. oldukça zor. Hı -hı. E, o yüzden de biz bu yaptığımız ses kayıtlarını Sözlü Tarih Projesi'nin bir web projesi olarak tutmayı, e, birbiri ardında dinlenebilecek Hı -hı. olan, kendi alanının çetişkileri de olan bir taraftan, Hı -hı. bir Sözlü Tarih Projesi olarak tutmaya karar verdik. Hı -hı. 2015 yılı itibariyle de bunun üzerine çalışmaya başladık. Peki neden Manastı bu kadar önemliydi? De yani de belki... Geri döndünüz ya nedir yani Hayalet gibi <gülüyor> evet, bir, yani yani. Böldüm ama e, Yerini belki tarif etmek evet. lazım dinleyenler için Çünkü neresi burası Ve manastır, manastır ne dediniz? hatta Manastır ne Manastır bir e, e, Katolik Ermeni e, vakf vakf Vakfının bir binası Anladım. Manastır Olç. gerçekten Hı -hı. Tarlabaşı bulvarının şu anda e, Bulvardan geçerken görebildiğiniz bir bina e, Kapalı Girebildiğiniz bir bina değil kapalı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 ve bir de tabi ikna edildik. Çakışa şey manastır O da bir <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka bakmak gerek, benzeri yok diye. Ama bir geçiş dönemi sonuçta varlık gösterdi, manastırın olduğu Manastır büyük yani. bir geçiş dönemi ve 90'lar üzerinden ağırlıklı olarak baktığınız zaman 2000'lere kadar zaten varlığını sürdürüyor manastır. Ama 90'lardaki birçok etkinliği yani sanatsal etkinliği anlamak için <gülüyor> ya da örneklerin nereden çıktığını görmek için çok iyi bir yer yani manastır. Yani manastırın şöyle bir yapısı var bir kere bu Merve'nin bahsettiği gibi bir sar e, ya da ne bileyim diğer e, toplu hareket edilen ya da örgütlü hareket edilen <gülüyor> buradaki ki örgütlüden kastım hani kurumsal şey kurumsal <gülüyor> hareket eden bir yapı değil. <gülüyor> Kendiliğinden bir anda oluşan tarla başının göbeğinde hem merkezi evet. çok uzak yani şey olarak uzak. E, Kerem'in dediği gibi yani sosyopolitik olarak uzak. <gülüyor> Ama bir anlamda taksime 5 uzattım. Evet. Bir mekan, bir kere mimarisi çok ilginç yani sanatçılar için bir kere işte ressam, fotoğrafçı, şirket, işte sivil toplum, tiyatro gibi geniş bir yelpaze içinde barındırabiliyor ve herkesi evet. de ev sahipliği yapabilecek bir mimarisi ve şeyi var, hacmi var. <Gülüyor> ee, olduğu yer çok ilginç işte tarla başında olması, çevresiyle olan bir ilişkisi.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 Ee, ve o kadar uzun süre illegal bir mekanı hem de bilinen de bir mekanı sürdürebilmek de, <gülüyor> Çok, de evet. oldukça evet. kocaman yani, bir bina yani, ya. yani satmayabileceğin <gülüyor> bir şey değil bir taraftan görgemli kullanımı var o binanın ve tamamen illegal. Aslında. Yani manastır olduğu için e, manastır olduğu için <gülüyor> illegal değil. Ayrat. Evet bir dönemde alet ilan ediliyor ama o zamana kadar işte kiracının kiracısı olarak <gülüyor> ya devam ediyor. Vakıf ediliyor. malı olduğundan ha. ticari <gülüyor> bir şey yapamıyorsunuz zaten yani. Tiyatroysan bilet satamazsın. İşte otele çeviremezsin. işte Bilmem ne yapamazsın. Restoran açamazsın. Ama bunların hepsi yapılıyor. Hepsi oluyor. Evet. <gülüyor> Barı bile var yani. Tabii Nihayetinde var evet kaç yılında yapılıyordu saat aslında hani o kadar uzun süre oradaki varlıkla bir şeye işaret ediyormuş gibi yani 1843'te Ermeni Katolik Kız Okulu olarak açılmış. Şurada ilginç 1975 yılında yönetim raibelerden alınıyor ortaokul kapatılıyor. İlkokul karma eğitime geçiyor. Çevresinden dolayı. Evet, de uygunsuz bir hali almasından dolayı ortalığın kapatılıyor. İlk sanatçılar ne zaman geliyor? 80... 88. 88 ilk. E 88'de bulunan, yani şöyle, Niha Geyran Koldaş ve Ziyalgaz, Cahide dizisi için mekan bakıyorlar. Sanat yönetmeni Nihal Hanım işte tarla başında şeyi keşfediyorlar, yani Cihangir'e bakıyorlar, Beyona'yı. Bir son günlerini geçirdiği bir oda arıyorlar. Buraya en uygun yerde manastır çıkıyor karşılarına. Bu sırada Orada... kullanılmıyor değil mi manastır? Henüz ikamet eden atölye olarak kullanan bir yok, şey yok. ama içeride yani bu da hiç e, sadece dinlediğimiz ama e, oradan beriyle konuşamadığımız bir şey içeride yaşayanların olduğunu söyledim yani. Ben girdiğim zaman içeride aileler olduğunu gördüm dedim Ama Hı -hı. yani Ama kimdi bu aileler bir fikrimiz yoktu. Çok da makul tabii olması Hı -hı. öyle bir zamanda tabii. düşündüğümüzde yani aynı zamanda. O zaman tabii tarla başında e etrafında evler de var. Tabii tabii. Daha yani bulvar, bulvar akım var mı? Daha iyi yeni... dönüşüm. İlk yıkım yaşanmış mı? Tabii, tabii. orada O da evet. 86'la başlıyor ilk yıkım. Hı. Hı. Oların ilk proje 86'ı. Ondan hemen sonra tam o dönemde yani 1988 Evet tam bir işte temizlenme, taksim tarafına, istiklal tarafına ha. meydana yaklaştırma aslında biraz de. de oluyor bulvarla bir bulvar açılması. Çünkü evet. arada da bulvar yokken daha şey. Gelip lan dikaladım. <gülüyor> Önümde manastır. Yani da ortaya abi. çıkıyor manastır şeyde ha. bulvarda. Tabii evet. TRT'de, aynı da hayatın konu olan dizide çekim platosu ararken buluyorlar, evet. çekiliyor. Bu arada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 ...eski arabaları yapıyor, faytonları yapan... ...dizilerde, filmlerde... Ee, ...Adnan Vurdavir ile Ziya Algaz... ...birlikte başlatıyorlar... ...önce Adnan Vurdavir etrafa tanıdıklarına... ...böyle bir plato olduğunu... Ol, oh, ...plato olabilecek Hı. bir mekan bulduklarını... Hı. ...söylemeye başlıyor... Ee, ...ondan sonra mekanları... ...birazcık daha içeriği dekorlu... ...olarak tutmaya başlıyor... ...tekrar kullanımı açabilmek için... ...derken buradan nasıl bir gelir elde edilebilir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 Kiracı geliyor. olarak geliyorlar ama bir kontrat yok. Bir sözleşme yok. No, da evet, yani onu yapamadığı için şimdi burada en kolay sanatçılarla çalışmak. yani <gülüyor> Kimsenin faturaya ihtiyacı yok. Kimse de fatura yok zaten. <gülüyor> aydana ya verdiğin, kimi zaman eksik verdin, kimi zaman fazla verdin bir sistem oluşuyor ama adını nasıl yapmak istediği şey plato tabii ki. <gülüyor> yani bireysel karni. sanatçılarla, atölyelerle uğraşmak değil de. Mesela <gülüyor> ne yapıyor oraya? Bir ceza evi dekoru yapıyor. İşte bir hapishane, bir hastane yapıyor, bir mahkeme salonu. Bunlar sabit şeydi mekanda. Gibi. Gibi. Sanatçılar için de tabi o çok cezbedici. Herkesin ilk anlattığı şey işte girdim mekana bir yerde cezaevi var, bir yerde evet. mahkeme salonu var, bir yerde hastane olur diye başlıyor. Dönemin ruhu tabi bir yandan da. Yani. Yani, 80'nin üstünden sonra geçen bir de belki çok, dizileri, en çok görülen şey. Dizilere çalışıyor. TRT'nin de o dönem şeyi yapım Yani evet. çokça yapım yaptığı zaman ve işte klipler çekiliyor, filmler çekiliyor ve hepsi TRT üzerinden gidiyor. İşte Ziya Al-Gaz bağlantısıyla Anlan hani iş bağlamaya çalışıyordu. Hmm. Ee, yani biraz Plato şey diye başarılı diyor. oluyor mu? Oluyor. İşte oluyor, oluyor. Çok oluyor. başarılı. Yani o, şimdi biz onun listesinin bir kısmını bildiğimiz e, ve bize gelen bilgileri ekledik e, kronomisine. Ama özellikle bu e, videolarda yani deneyim, müzik kliplerinde onları mesela takip etmek mümkün değil. Yani çok e, de çekilmiş. Çok çekilmiş. <gülüyor> e, evet. Bir dönem bütün kliplerin orada çekildiği söyleniyor. Ama plato olduğu için çok değiştiriliyor. O yüzden de evet. tanıyamıyorsunuz. Hep Filmlerde seviyormuş. de tanımak çok zor. Hani birebir ezel hakaya kalkıp ben bunu burada çektim demişti bize mesela. Reklamlar hmm. çektiyor. Evet onları öyle takip edebiliyorsunuz. Ama göründüğü, birebir bir mekanın göründüğü çok, çok. az büyüktü bir yer tabi. Evet. Kaç metrekare? Hiç biniyoruz çünkü hiç ha, bir yere abi. aslında projenin en başına bir plan çıkarmak istedik yani daha doğrusu yakınlıkları gösterebilmek için kim hangi kattı diye Hı -hı. ses teklerini Hı -hı. dinlerseniz orada hep siz hangi kattaydınız yanınızda kim vardı diye sorduk ama Hı -hı. O kadar büyük bir sirkülasyon var ki içeride mümkün değil çıkarmak bunu. Evet, hmm. çok klasik eski bir Ben bıraktım, o geldi, evet. ben tekrar girdim, sonra işte biraz daha kullandım o zaman 5 kata çıkmıştım gibi. Çok değişti, hiç onu tutam tutamadık. Hiç evet, bu arada ses kayıtları da demişken, SALT online e, mecrasında Manastır'ın bahsedilen kayıtlarını artı anı kabilden olarak da görebilecek, vergi niteliğinde olarak görebilecek evet. fotoğrafları da. Ve bu Manastır'ın konu dair ayrıntıları da bulabilirsiniz. Yani oradan da yönlendiriliyorsunuz. Link vermek istersek de saltonline.org/project manastır adresinden Kesinlikle. bulabilirsiniz. Çok güzel bir çalışma yapılmış. Volkan Aslan şu an yanımızda olan Volkan tarafından yapılan özenli bir çalışmayla ses kayıtlarıyla. Yani. Ve ekiple birlikte ama <gülüyor> Hadi ekipten sen varsın <gülüyor> diyelim. <gülüyor> evet evlerinize sağlık. Şimdi şöyle, bu plato olarak kullanılması sanatçıya, töyeleri vesaire bunu konuştuk ama tabi burada hani şeyleri tüketmiş olmuyoruz, kalemleri tüketmiş olmuyoruz manastırra dair. Bir kere kumpanyalar var, işte örgütlenen dernekler var vesaire. <gülüyor> <gülüyor> evet Onların da ayrıca üstün, üstünde durmak gerekecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu yayında e, imkanı olmayacak muhtemelen hepsini e, tüketmenin ama e, en azından oradaki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 Karşınıza çıkan örneklerin hemen hemen öncülü Manastır. Hı hı. işte orada tanıştığı biri, orada performansını izlediği biri daha sonra S97'de bambaşka bir yerde tekrar karşınıza çıkıyor. O yüzden Manastır biraz daha tekil bir örnek gerçekten daha önce bir benzeri yok sonradan da bir benzeri yok. Bir geçiş alanı evet, ve sonradan açtığı imkanlar da...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 iyiydi başlamak için. Çok acayip şimdi tabii böyle bir şey olmaması aynı zamanda. Biraz da e, herhalde bu kaygıyla da e, çıkmış olabilir gibi geliyor bana Satvan Astri yani böyle bir örneğinin olmaması. İşte herkesin başka bir kaygısı var. Adnan Plato yapmak istiyor. Arhan işte Vakya'daki duyar katları saygısını bitirmek istiyor. Feyyaz orada fotoğraf çekmek istiyor. Pozitif konser yapmak istiyor. Biri <gülüyor> resim yapmak istiyor. ve Bir anda bir komplekse dönüşüyor. Öyle yani. bir kompleksi Mimaristan Üniversitesi'nin modern dans sanat dalı üniversite yapısındaki mekansızlık sebebiyle burada atölye evet. tutuyor. Yani böyle bir ölçüye geçmeye başlıyor. Evet. Yani evet. ikinci akbank jazz festivali miydi bu? İlk konserlerden Hı -hı. bir tanesi o çok enteresan. Manastır'ın şapelinde ikinci akbank jazz festivali için İstanbul'a gelen David Murray o kaytemizle birlikte konser <gülüyor> veriyor şapelde. Yani böyle bir yere <gülüyor> evriliyor. Şey de ilginç tabi tarlabaşının temizlenmesi, tüm göççlerin olması, 80'lerde yaşananlar Hızlı şehirleşme, bulvar yeni açılmış, bambaşka bir kozmopole dönmeye başlamış aslında İstanbul. Ve orada tüm bunlardan beslenen ve onları da besleyen bir, bir arada yaşam kesiti gibi, böyle çok hmm. ilginç, sihirli bir şey yaşanıyormuş sadece o yılda. Bir mekansızlık döneminde bence, yani ben hep hmm. öyle okumuştum o zaman bir mekansızlık alanında yani interdisipliner, sonradan daha da 90'lara çokça artık referans verilen bir disipliner hmm. arası, mekan yokluğu için bir yer manastır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 İşte barlar başlıyor, gece hayatı başlıyor, tarladaş evet. biraz daha hareketleniyor. Ya aslında şey değil, yani tam doğru bir dönem, o döneme denk geldi. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru bir binaydı sanki evet. manastır. Evet, herhalde bir yirmi senede daha süremezdi bu koşudan altını <gülüyor> düşündüğünüz evet, evet. zaman. Bütün alışkanlıklar evet. artık çünkü oturduğu orada daha belki bir kararsızlık, iyi bir kararsızlık var o mekanın kullanımına evet. dair. ...bugünden baktığında yaratıcı görülebilecek de bir ton şey olmuş, setup oluşmuş yani, bomül oluşturulmuş. Ve iyi haber şu anda aslında yıkılmıyor. Yani e, Tarla başı 360 projesi orada sürüyor, danıştay bir ara durdurma karar veriyorsa yıkılması da isteniyor projenin için ama yıkılmayacak. Ama kapalı ve ilginç bir şekilde giremediğimiz ama etrafında dolaşabildiğimiz bir e, senin dediğin gibi sihir gibi şimdilik orada duruyor. Yenilenmiş bir binan, bir binan şu anda. Evet de yenilenmiş. Otel olmak üzere hazırlanmış. Öyle tamam. haberleri de rastlamamış hmm. bir bina. Evet, bir turizm Son, şirketinde hatta evet. şu anda. Son sanatçı atölyeleri de 2006'da boşaltılmış. Yani yaklaşık bir 25 senelik diyebiliriz. Bir aslında sürenin o küçük birlikte yaşama <gülüyor> anlarının diyelim. Biz bu yayın dönemi boyunca sürecek program boyunca küçük küçük aslında yoklayıp bir hatırlayıp oradan anekdotları bugüne taşıyıp onları konuşmayı düşünüyoruz. Çok ilginç bir, yer. bizim de çok ilgimiz çekti. Çok çok da heyecanlandığımız bir proje oldu diyebiliriz. Bakalım neler çıkacak. <gülüyor> Var Bahmetlemek istediğiniz sürecimizin sonuna gelmişken Merve'ye verene Volkan Aslan. Hepa. İnör <gülüyor> bir yani proje devamlık sağlayabilecek yeni malzemeye getirebilmesi için aslında bu programın yapılması o yüzden çok önemli bizim için. Da bizi çok şey yap, çok ce i̇şte zaten ses malzemesi doğru içerisinde evet. Volkan'ın topladığı hep beraber topladığınız o mülakatları da PdaP duyacağız burada yani on da söyleyeyim ama şey demek için söyledim yani bir Radyo özelliği de var yani ben düşünüme duydum açık radyo, biraz sıkınca manastır açıyordum diyen bir programcımız var mesela <gülüyor> yani içerik Aslında örtüşüyor man de örtüşüyor ee, Evet birbirine karacağız yani bu şekilde Umarız daha fazlası sağlaması çıkar umarım. <gülüyor> i̇ki şeyden. Çünkü belge olma sözlü ilerlediği için bu süreç. Evet yani Bir sağlamak da önemli bütün bu hikayelerden. Evet. Yeni bir hikaye o <gülüyor> zaman. <gülüyor> Salt Online.org üzerinden bulunabilir manastır projeler sekmesi altında e, dinleyicilerimize bir kere de hatırlatalım. Çok teşekkürler. Biz Teşekkür, teşekkür ederim. Görüşmek Sağ için. Biz de haftaya değil sonraki hafta tekrar burada olacağız. Şimdilik kalın Şekilim. Manastır. İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna, Seçil Türkan ve Yağmur Yıldırım. Açık Radyo program destekçisi olun